Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su hakkında bu hafta İstanbul'dan bahsedeceğiz. Zaten çoğu zaman İstanbul'dan bahsediyoruz. Ee, ancak konuya geçmeden önce stüdyoda bir konumuz var. Özlem Altınkaya Genel. Özlem merhabalar. Merhabalar. Merhaba hoş geldin. Evet. Özlem çok kısaca senden bahsedelim. Ondan sonra sonra programımıza geçeriz. Şimdi sen 2016'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2006, 2006 pardon <gülüyor> mimarlık bölümünden mezun olmuşsun ve daha sonra 2009-2010 yılları arasında 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İstanbul 1910-2010 kent yapılı çevre ve mimarlık kültürü sergisinde asistan kuratör olarak yer almışsın ve yine 2012-2016 yılları arasında Harvard Üniversitesi Graduate School of Design'da da de doktoranı tamamladın. Daha yeni hatta. Evet. <gülüyor> Taze <gülüyor> çizim var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynı zamanda 2015 yaz döneminde Açık Radyo'da evet. e, hmm. Profesör Doktor Murat Güvenç ile İstanbul Kazan Biz Kepçe programının yapımcılarından hmm. özlem. Evet. Onu da belki. Evet umarım dinleyicilerimizden olur. bu programı da dinleyenler vardır. Evet. evet. Böyle Hı -hı. bir e, akademik e, kariyerin var e, ve bu kariyeri bir tezlen e, devam ediyorsun. Açlandırdın <gülüyor> <Evet. gülüyor> e, Aslında e, konumuz da tam bu Özlem'in e, tezinde ele aldığı meseleyi Hı -hı. E, içeriyor. E, Su Hakkı web sitesinde de e, geçtiğimiz haftada e, bir yazısını yayınladık evet. Özlem'in. İstanbul e, çok büyük bir şehir olarak gözümüzde canlanıyor. E, öyle bir yanıyla da. Ama e, Özlem der ki e, İstanbul'u metropoliten olarak değil de e, aslında bölgesel olarak ele almak gerekir. Çünkü İstanbul katmanlı sorunlara gebe bir e, şehir. Ve bu sorunları izah edebilmenin aracı olarak da e, bölge kavramını kullanmakta fayda var diyor. Biz de Hı -hı. bu programda biraz bunu ve bunun suya etkisini, su varlıklarına etkisini e, konuşmaya çalışacağız. Evet. Şimdi şöyle bir giriş yapalım mı ee, Özlem? E, Metropoliten kavramı ne? E, i̇lk önce ondan başlayalım. Neden bunu kullanmamak gerekir İstanbul için? E, yerine ne? Evet, yani ben buna biraz böyle tarihsel ve teorik bir e, giriş yapayım. Çok teoride hmm. aldığım zaman da siz beni ufak ufak tamam. duyuyoruz. <gülüyor> evet. e, şimdi aslında evet İstanbul e, yani çok e, büyük kentleşme süreçlerine çok katlanlı kentleşme süreçlerine sahne oldu. Ama önce şunu hatırlayalım. E, İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle e, kentleşme daha küresel ölçekte e, bir ölçek değişimine e, sahne oldu. Bununla beraber, bu ölçeğin değişmesiyle beraber aslında kentleşmeyi anlamada kullanılan bir takım ölçek ve kavramlar da yetersiz kaldı. Hı hı. Metropoliten alanı da ve ölçeği de, hı hı. ölçek olarak metropoliten alanı da aslında bu kavramların arasında tartışabiliriz. Metropoliten alan nedir? Ben bunun en böyle şey... Çizgisel olarak gelişimini izleyebildiğim yer Amerika, Kuzey Amerika planlama hmm. tarihi oldu. Orada işte bu kavramın ortak özelliklerine baktım. Her şeyden önce metropoliten alanın dayandığı bir takım parametreler var. Bunlardan bir tanesi önce şunu hatırlatayım. Metropoliten alan kabaca büyük şehiri tanımlamakta hmm. ve bu büyük şehrin de sınırlarının ötesinde gerçekleşen kentleşmeyi açıklamakta kullanılan bir. ...kavram ve dayandığı parametreler arasında bir kere demografik veriler. Hı hı. Ondan sonra hiyerarşik bir yerleşme sistemi... ...yani büyük yerleşim alanlarından daha küçük yerleşim hı. alanlarına doğru hı. Hı, ilerleyen Çeperleri olan mı diyebiliriz? Ha, evet, bir merkezi evet, evet. olan. Evet, evet, evet. Tanımlı çeperleri olan. Hı hı. Bunun dışında da bir takım akışlara bakıyor. Bu akışlarda ne olabilir? Bu akışlarda ne olabilir? Günlük komütler, komütü Türkçe'ye evli iş arası yapılan Hı. işte şehir içinden şehir dışına ya da tam tersi yolculuklar. yolculuklar olarak özetleyebiliriz. İşte gazetelerin dağılımı, telefon konuşmaları falan filan gibi bir takım Hı. bir de akışları değerlendiriyor şehir içinden şehir dışına doğru. Hı. Peki şimdi bu tanımın neler dışında kaldı? Hı. Her şeyden önce mekanın, arazi örtüsünün nasıl değiştiğine metropoliten alan pek bakmıyor. evet. Bunun dışında günümüzde bu çok katmanlı, çok çekirdekli, karmaşık yerleşim sistemleri yapılarını açıklamakta da yetersiz metropoliten de. alan yetersiz kalıyor. Evet, evet. Bu, sorunuz yoksa buradan... Bunun yerine bu, neyi kullandın? Evet, bölgeyi, bölge kavramını, bölge ölçeğinden ben İstanbul'a bakmayı denedim. Her şeyden önce çok ölçekli bakmayı savunuyorum. Bunun Aha. yanında da bölge... Ölçeğinden bakmanın bize bir takım Hı -hı. avantajlar Hı -hı. sağlayacağına Ben yani sadece bölge ölçeğinden bakmak yetmez. Çok evet yani bunların arasındaki ilişkileri de artık kurabiliyor biraz. olmamız lazım Hı -hı. ve bunun için elimizde işte e, coğrafi veri sistemleri, teoriler, Hı -hı. metotlar bir sürü aslında avantajımıza e, Hı -hı. gelişmeler de var. Biraz da bunun ben e, teorisini açmak istiyorum. Yani bu böyle birden benim Hı -hı. aklıma gelen parlak bir fikir Hı -hı. olarak Hı -hı. Evet. E, anlaşılmasın. E, şimdi bu bir yazından bir cümleni aktararak belki devam edebiliriz. Evet, bu işte metropolitenin değil de bölgeyi kullanma olarak kullanma gerekçesi olarak, global neoliberal kentleşmenin A tipi çok merkezli ve parçalanmış yapısını deşifre etmek için bölge kavramına yönelen bir çabanın sonucudur diyorsun. Yani bu şöyle. E aslında bu uh, Los Angeles School of Urbanism, uh, Los Angeles şehircilik ekolü olarak uh, özetleyebileceğimiz, Türkçe çevirebileceğimiz bir uh, okul var Amerika'da. Uh, onların çabalarıyla 90'larda bölge kavramı uh, hmm. tekrardan gündeme geldi. Hmm. Bu şeyin teorisyenleri arasında da uh, Edward Soja, Evan J. Scott gibi uh, coğrafyacıları... Sayabiliriz ama aslında bölge kavramını daha yani coğrafyanın kurucu öğelerinden bir tanesi yani bunun böyle tarihsel gelişimine bakacak olursak ee, Vidal de la Bulaş gibi Fransız e, coğraf co coğrafyacı e, coğrafy ...Videl de Bulaş evet, <gülüyor> gibi. <gülüyor> evet, evet. E, onun sistematize ettiği insan ve e, çevresi arasındaki ilişkileri Hı. inceleyen... ...yani çok daha öncesi olan bir kavram. Evet. E, bunun dönem dönem daha popüler olduğu ve daha az popüler olduğu şeyler... E, ...dönemler, tarihsel dönemler mevcut e, planlama tarihinde. Anladım. Bunun dışında 20. yüzyılın özellikle de ikinci yarısından itibaren coğraf, coğrafyacıların yanında peyzaj mimarları İlmak Harg, ekolojistler Richard Forman'ı sayabilirim. İşte kent peyzajcıları gibi farklı disiplinler de kentin çevresiyle kurduğu ilişkileri açıklamakta aslında bölge kavramından çok merkezli kentleşmeyi açıklamakta bölge kavramından sık sık yararlanıyorlar. Evet, yani baktığımız zaman zaten aslında dinleyicilerimiz için de hiçbirimiz için de zor değil. İstanbul'un etkilerinin, İstanbul'un kollarının nasıl bütün Marmara bölgesine uzandığını biliyoruz. İşte biz tabii su meselesinden bakıyoruz daha çok su perspektifinden... Pek çok proje işte Melen projesi var. Mesela 185 kilometre öteden borularla Düzce kentinden yani üç şehir öteden su taşınıyor evet. mesela. Hı hı. Yani e, buna baktığımızda bile e, Ergeneden yine su evet. taşınıyor. Hı hı. Ergene Havzası'nda kurulmuş olan bir takım barajlar var falan. Sakarya'dan bir dönem taşındı. Hı hı. Sakarya Nehri'nden hı hı. işte bir, iki sene önce falandı. Bayağı hı hı. ciddi kuraklık vardı. Mecburen taşıdılar falan. Yani buradan bile zaten hani çok net bir şekilde İstanbul'un aslında... Bölge ölçeğinde Marmara bölgesi ölçeğinde e, faaliyetler içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Evet yani burada Hı. bir şeye eleştiri getirebiliriz. Bu İstanbul ucu bucağı olmayan şehir evet. şeyine söylemine. Yani bu akademide Hı. bile karşımıza çıkan bir söylem. Evet. Yani şöyle bir şey hayal edelim. Şimdi biz bu eskiden mesela Kadıköy'de bu sarı bir balon vardı ya bu balonla hep beraber bindik. Yukarı doğru yükseliyoruz. Evet Hı. yani ilk başta. Böyle bir ucu ucu olmayan bir şehir manzarasıyla karşılaşırız. Ama yükseldikçe farkına varırız ki aslında İstanbul'un her şeyden önce kuzeyinde hı. ve güneyinde iki büyük su kütlesi var. İstanbul'a çok net sınırlar tanımlayan evet. evet çizen. Hı hı. Bunun dışında İstanbul'un şu anki şehir sınırlarının hemen ötesinde Trakya bölgesinde Çorlu Çerkezköy zaten alt hı. merkez olarak gelişiyor. Doğut kısmına baktığımızda 60'lardan beri orada gelişmekte olan bir sanayi koridoru söz konusu. Kocaeli ile birlikte bir kentsel yağışım oluşmuş. Birazcık daha yukarı çıktığımızda artık Tekirdağ, Bursa gibi başka kent merkezlerini görüyoruz. Yani iş o kadar ucu bucu olmayan şehir demekle bitmiyor. Her şeyden önce İstanbul'u şunu hatırlayalım ki Türkiye'nin en küçük illerinden bir tanesi. Yüz ve bütün, ölçümü olarak. Evet biz ölçüm <gülüyor> olarak tabi pardon. İdari sınırlar bakımından. E, ve yani bütün bu kentleşme baskısı da bu kadar sınırlı bir coğrafya üzerine uygulanıyor. Ve bu bir takım e, dışa doğru patlamalara sebep oluyor. E, yani burada İstanbul'un son derece sınırlı ve kırılgan bir durumu söz konusu. Evet, evet. yani hem, hem denizle hem de işte popülasyonla. ...popülasyonun evet. baskısıyla... Evet. ...bir sürü sınırı var aslında... ...suzlayacaksız evet. ve... değil yani... Evet. ...yani evet. büyük kent anlamında... ...kullanılan işte metropoliten e, kavramı da aslında İstanbul'u açıklamaya yetmiyor. Evet, çok Çünkü, daha karmaşık bir kentsel oluşumla burada aslında karşı karşıyayız. Evet çok daha büyük bir bölgeye yayılmış ve onun kaynaklarını e, sürekli Kullanan, kendine evet. akıtan e, bir yerleşim biriminden bahsediyoruz. Evet. E, ara verelim mi? Evet öyle yapalım. Tamam. Şimdi çok ciddi meselelerden bahsediyoruz. <gülüyor> Bir şarkıyla ara verelim diyoruz. A hawk and a hawk soğudan dinliyoruz. In the river. if you Su hakkında bu hafta İstanbul'u konuşuyoruz. Konuğumuz var stüdyomuzda Özlem Altınkaya Genel. Özlem bize İstanbul'un artık metropolitan ölçeğinde düşünülmesinin yetersiz kaldığını anlatıyordu. Ve hani bölge ölçeğinden bahsediyordu. Biz de çeşitli örneklerde arada bir girdik Özlem konuşurken. Bir tane daha söyleyelim yine konuşmamıza devam ederiz. Bölge ölçeğinde olduğu zaten İSKİ'nin hizmet sahasından da belli... E, İSKİ ne demek hepimiz biliyoruz ama yine de bir vurgulayalım. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi aslında. İçinde İstanbul yazıyor ama İstanbul dışında Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Düzce şehirlerinin de e, su ve kanalizasyon hizmetlerini aslında İSKİ karşılıyor diyebiliriz. Yani öyle, öyle evet. bir hizmet sahası var. Bir de şey ekleyebiliriz belki. Marmara bölgesi içerisinde 11 tane il var. Bunun 6 tanesi iskinin evet. e, sağısının içerisinde. içerisinde. Evet. Bu da çok çarpıcı bir yarısından veri. Fazlasın. Yani bütün bölgeyi neredeyse yarısını, e, Hı -hı. yarısından fazlasını yarısından kapsamış fazla. durumda. E, ama bu kapsamanın dışında su temini açısından ise İstanbul'a su temini açısından ise Marmara bölgesinin e, de aşan bir Aktarım söz konusu evet. İstanbul'a biraz bunları konuşalım. Bir de bu mega projenin aslında sadece bu kent sınırı içerisinde kalmadığı bölgesel olarak etkiye sahip olduğunu da hmm. ilişkin şeyler var. Bir miktarda bunlardan konuşabiliriz diye hmm. düşünüyorum. Ben burada bir, şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum aslında. Şimdi bizim... E... İstanbul'umuzun e, idare alanı içinde kalan bir takım su kütleleri var. Bunlar Nedir Hı -hı. Boğaz, Haliç, Hı -hı. E, Çekmeceler, Kuzey'deki su kaynakları. Ama bunun dışında Ergene Havzası ve Hı -hı. E, Marmara e, Denizi gibi birçok ilin e, sınırlarına dahil olan daha büyük coğrafi su kütleleri Hı -hı. var. Burada bir, bir kere bir takım böyle bir Hı -hı. E, sahiplenme problemleri Hı -hı. Ortaya çıkıyor mesela bunun güzel bir aslında bu kurbalı dereden alınan suyun değil mi marmara Hı -hı. açıklarına sanki bu böyle çok uzakta bir şeymiş gibi boşaltılmasıydı Hı -hı. yani burada böyle bir algılama ölçek algılama problemi var. Hı -hı. Bunun dışında bu bahsettiğim su kütlelerini benim nacizane fikrim etkileyen süreçlerden bir tanesi İstanbul'un sanayi kısmı süreci ve bu olurken etrafında gelişen yeni sanayi bölgeleri. Evet. Ee, bunlar neler? Ee, Ergene havzasında e, Çorlu Çerkes Köyü sayabilirim. Hı -hı. Ee, bunun dışında e, Marmara Denizinin önce doğusunda e, gelişen daha sonra da Bandırma gibi güneyine sıçrayan e, sanayi alanları. Ee, ve bu süreçle birlikte bir de 90'lardan itibaren özellikle e, özel limanların sayısında ciddi bir artış var. Bunlar da genelde bu sanayi alanlarıyla iç içe oluyor. Evet. Ve ha. bunlar işte e, Trakya Havzası'nın ne olduğunu bir e, hatırlayalım. Yani burası daha çok tarımsal arazi sınıf Birinci sınıf. Evet. Birinci sınıf, evet. Hı -hı. Bunun dışında Marmara Denizinin Karadeniz ve Akdeniz'in birleştiği ve ya yani kontrollü bir şekilde karıştığı özel bir ekolojisi evet. söz konusu yani bunlarla iç içe geçen bir takım kontrolsüz gelişen sanayi alanları. Evet. Bunun dışında bu katmanın üzerine bir de mega projeleri ekleyebiliriz. Evet. Mega projelerin genelde işte bu kuzeyde yapılan projeler başta Kanal İstanbul projesi gibi daha çok İstanbul'un içindeki müdahalelerle gündeme geldi ama bunun dışında işte bu Osman Gazi Köprüsü ve İzmir İstanbul ha. Otoyolu işte Ankara İstanbul Hızlı Treni falan gibi aslında bölgeler arası müdahaleler de evet. burada söz konusu ama en basitinden sadece İstanbul'un içine yapılan bu Kanal İstanbul projesinin bile etkilerinin daha ülke sınırlarının ötesinde evet. bir takım, evet. siz bunu belki daha fazla açmak isteyebilirsiniz. Yani çok büyük bir proje tabii <gülüyor> inşallah olmayacak diye evet. ne, şimdilik bir adım atılmış değil bununla evet. ilgili ama yapılan büyük projeler, mega projeler de çok aşağı kalır etkileri yok sonuçta üçüncü hava limanı işte evet. üçüncü köprü bunlar da çok büyük etkile bulunuyor ama kanal İstanbul hakikaten bütün Karadeniz'e sınırları olan ülkeleri de ilgilendiren bir şey doğrudan ilgilendiren evet. bir şey. Evet. Evet. Yani sadece Marmara bölgesini ya da İstanbul'u etkileyecek bir projeden bahsetmiyoruz. Çok daha evet, geniş bir evet. coğrafyayı etkileyecek bir projeden bahsediyoruz. Şimdi bu mega projeler kente yönelik yani İstanbul kentinin kimisi böyle e, diyelim e, gündelik yaşantısını e, rahatlatıcı nitelikte olarak e, lanse evet, ediliyor. Ama şunu görmek lazım ki Özlem'in de başında ifade ettiği gibi programın e, aslında sınırları sınırlandırılmış bir yerleşim alanından bahsediyor bahsediyoruz. Ee, o kadar uçsuz bucaksız değil. Bu uçsuz bucaksızı e, çeperindeki e, başka bölgelerin e, varlıklarını tüketerek aslında aynen, e, karşılamaya aynen. çalışıyor. Yani İstanbul'a yönelik projelerin e, girdisi e, işte. E, eli Ergen'e diyebileceğimiz ya da işte doğusundaki işte Melen çayı gibi bir sürü şeyden diğer bölgelerdeki diğer hmm. coğrafyadaki unsurlardan temin edilir hale gelmeye evet. başlıyor. O yüzden hmm. kent sadece İstanbul kenti diye ya da büyük şehir diye anlatmamak lazım. Bölgesel bakıyor olmak lazım herhalde bu projelere ve sorunlara. Evet. E, hmm. Burada aslında ben bir tarihsel bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu bizim biraz reklama geçmiş olacağım ama İstanbul Kazan Biz Kepçe programında Hı -hı. hocam Murat Güvenç ile birlikte ilk programda konuştuğumuz şeydi İstanbul ve içme suyu. Hı -hı. Aslında burada İstanbul'un Türkiye'deki diğer şehirlerden çok farklı bir yapısı var. Mesela bir İzmir'de ilk yerleşim yerine bakalım, Bursa'ya bakalım, Manisa'ya bakalım. Bunların evet. ilk çekirdekleri daha eteklerine kurulmuş ve buradaki tatlı su kaynaklarından evet. yararlanan böyle bir şey, strateji izlenmiş. Ama İstanbul'a baktığımızda daha aslında <gülüyor> İstanbul'un jeopolitik konumu bu ihtiyaçlardan Hı. ihtiyaçların önüne geçmiş. Evet. Yani bu, bu jeopolitik konumdan tabii ki... Akdeniz ve Karadeniz'i bağlayan noktada olması, Boğaz'ın vardı, arkada Haliç gibi eşsiz bir doğal limanın vardı. E, bu nedenle de bu şehre içme suyu sağlamak her zaman büyük ölçekli e, projeleri gerektiren, büyük evet. alanları evet. etkileyen e, süreçler gerektirmiş. Aslında burada böyle bir de bir tarihsel süreklilik olduğunu evet. hatırlayabiliriz. Yani Hı -hı. Buradan belki Melen projesine geri döndüğümüzde İstanbul'un tam 180 kilometre öteden artık Marmara bölgesinin doğu sınırını oluşturan Sınırı bir... resmen, evet, evet. Hı -hı. çaydan su getirmek burada bir süreklilik teşkil ediyor. Hı -hı. Özlem şimdi senin bu tezin ve aynı zamanda bizim web sitesinde yayınladığımız kısa yazına baktığımız zaman çok güzel görseller de var. Burada yaptığın bu görsellere baktığım zaman ben tam bir tanesi karşımda bu e, sanayi bölgelerinin böyle İstanbul şey İstanbul diyorum Marmara Denizi'nin kuzey kısmını, çeperlerini kapladığını görüyoruz. Hatta evet. böyle Yalova, Gölcük falan evet. güne kadar dine geçmiş. Artık, evet, devam yani evet, şimdi evet. şu andaki resmi anlattık biraz ama bir 10 sene, 20 sene sonra neler olacak yani? Onu da biraz yani yani şu an evet İstanbul'un <gülüyor> bu devam <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani burada tabii ki birçok farklı yönetim katmanının, sivil <gülüyor> toplum örgütlerinin bir arada e, karar vermesi e, süreçlerin bir takım müdahale süreçlerinin uzatılması bu kadar Hı -hı. E, reflekslerle hareket edilmemesi yani böyle Hı -hı. şeylerin olmasını ümit edebilirim ben kendim evet. yani... e, nacizane evet. ama evet burada Marmara Denizi'nin güneyine doğru bir endüstriyel yayılmanın Hı -hı. da olduğu ve e, özellikle e, bu özel limanların sayısında bir e, Hı -hı. artış olduğu e, benim tezimde elde ettiğim bulgular. Evet, yani şey gidişat iyi değil kesinlikle. Ee, Çünkü evet, İstanbul, yani. işte O yüzden şey çok önemli, yani bölge ölçeğinde bakmak bunların hepsi İstanbul kaynaklı gelişmeler aslında. Evet, İstanbul yani İstanbul'da olan şey gelişmelerden bunlar ayrı düşünemeyeceğimiz gelişmeler. Yani özellikle Marmara Denizi, yani ben tezimde özellikle böyle bir, bir tarihsel hmm. bir çalışma yapıp işte bu... Daha çok mesela Marmara Denizi'ndeki gezginlerin Marmara Denizi üzerindeki yazılarına falan bakarak Marmara Denizi'ni gündeme getirmeye çalışmıştım. Hı hı. Çünkü burası her zaman bir sürü farklı kent merkezinin sınırlarında olduğu için hiçbir zamanda tam olarak sahiplenen bir yer değilmiş gibi geliyor bana. Mesela Boğaz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hı hı. Onun dışında bu giriş çıkışları... Yani su sirkülasyonun da çok sınırlı olduğu için burada yine bu denize özgü bir kırılganlık söz konusu ve yani Aha. şu anda zaten sanayi bölgesi de İstanbul'un hemen sınırlarının dışında başlıyor. Burada sürekli olarak böyle Aha. bir negatif etkileşim söz konusu. Evet. Evet, e, süremiz bitti mi diyelim. Bir iki dakikamız var. E, toparlayacak olursak aslında e, İstanbul artık e, zaten ifade ediliyordu. Su açısından da özellikle hani senin son vurguladığın e, veriler çok önemli. Tarihsel olarak da hep su sorunu çeken bir yerleşim <gülüyor> e, haline gelmiş. E, ama şimdi çok daha boyutlu sorunlar yaşıyoruz. E, bu su temin projeleri e, işte bu. Kendi e, sınırlarını aşmış durumda e, ama bu sınırların etrafında da hani olumlu tablolar ortaya çıkmıyor. Hmm. İşte az hmm. önce ifade edildiği gibi sanayi bölgelerinin çeperlerde çok daha yaygın bir biçimde gelişmesi bu da ayrı bir problem oluşturuyor. Bu yüzden e, kenti İstanbul kentini artık kent, İstanbul olarak tek başına ele almamak. Daha Hı. bölgesel, evet, daha... ilişkisel yaklaşımlarla. Evet, e, büyük ölçekte ve bütünsellikli bir biçimde ele alıyor olmak. Evet. E, herhalde gelecekte daha rahat yaşam olanaklarına sahip olmak için bir zorunluluk. Artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda, evet. Mi? Peki. Peki. <gülüyor> Peki. Sonuna <gülüyor> geldik <gülüyor> programın. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Ee, yani burada benim e, bu tezimden yaptığım çıkarımlar böyle bir net sonuç değil ama daha böyle Hı. bir... Tartışma zemini oluşturmak üzere ve birçok farklı disiplinin umarım bir araya gelmesini sağlayacak bir zemin oluşturabilir. Evet. Ee, bana, benim de sesimi duyurum ama fırsat verdiğiniz için teşekkürler. Teşekkür açık arada olmak teşekkür çok güzel. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Evet. Su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.